Başına buyuruk kararlardan, fermallardan illallah. Bir öyle bir böyle kelimlardan, yasaklardan illallah. Başına buyuruk Gel yavaş gel yerler yaş Aslında Odman, e, Hikayenin Kadın Hali programına son katılımcı. Bu da benim ilk programım, kaptanım Feryal eşliğinde. E, çok değişik e, duygular içerisinde olduğumuz bir dönemde hem ben ilk programımı yapacağım... E, ...hem de ilk defa yaşadığımız bir şeyi konuşacağız bugün. E, kardeş türkülerden Tencere Tava Hep Aynı Hava şarkısıyla başladık. Bugünkü e, konuğum e, şehir plancısı. E, bu konjonktürde şehir plancısı demek çok kuru kaçıyor tabii. Hatice, Hatice Kurşuncu... Kendisi çok uzun zamandan beri hem teorisiyle şehrin içinde hem de pratiğiyle önce İmece toplumu şiircilik hareketinde mahallelerde bilgisiyle için dahildeydi. Daha sonra müşterekler değil mi? Evet müşterekler Adam. grubu kuruldu diyelim. Hı hı. Orada aktif. Biz Hatice ile hem bu eski daha önce kentle ilgili mücadeleleri konuşuyor ama tabii şu hı hı. andaki patlamanın gözüktüğü gezi... Parkın içerisinde uzun zamandan beri, evet. e, olay daha patlamadan da önce evet. orada olan biri, Gezi Parkı'nı konuşacağız. Gezi Parkı'ndaki e, durumu, e, insanları e, nasıl e, o devletsiz ortamda hayatın devam ettiğini konuşacağız. Hı -hı. Hem güncel meseleleri hem de bunların acaba e, geçmişle, bugünle, daha önceki mücadelelerle e, nasıl ilişkisi olduğunu konuşmaya çalışacağız. Çok hoş geldin Hatice. Hoş bulduk. Merhabalar herkese. Birazcık istersen sen kendi çalışmaların nasıl Gezi Parkı'na geldi onu anlatabilir misin? Evet yani belki de yani kendi çalışma alanımızdan başlamak gerekir. Biraz uzun bir süre süreçten bahsedeceğim. Hani 10 sene gibi belki 7-8 sene gibi. Yani biraz kent meseleleri, kent, kent ve mekan problemleri üzerinden ee, bir yerden başlatmak gerektiğini düşünüyorum aslında hani Gezi Parkı'na kadar geliş sürecinin ee, 2000'li yılların başından itibaren aslında e, bütün dünyada da yaşanan şey e, mekanın e, mekanın Ekonomisinin çok e, önemli olduğu bir süreç yaşanmakta olduğunu e, söyleyebiliriz 2000'li yıllardan itibaren. E, yani artık bütün ülkelerin e, ekonomisi mekan üzerinden bir e, şeyle devam eder e, oldu ve e, ağırlıklı bu, bunun üzerinden rant üzerinden devam Hı -hı. eder oldu. Bu ekonomi buradan döner oldu. E, ve hani Türkiye'de de aslında bunu yaşamaya başladık biz yani e, uzun süredir bunu yaşıyoruz. Biz İmece Toplum Şehircilik Hareketi olarak yedi sene önce bu meseleler çerçevesinde bir çalışmayla başladık. Ve işte hani ne vardı o zamanlar? Kentsel dönüşüm projeleri başlamıştı. Üçüncü köprü... ...çalışmaları başlamıştı... Hı hı. ...en azından söylem üzerinden. O tam kentsel dönüşüm deniyordun yani basında... ...ama esas hani start veril denilen 2012 oldu değil mi? Fiilen hı. olmasına rağmen. Evet yani öyle söylediler... ...hani iki, 2012'de aslında kentsel dönüşüm... ...başladı gibi bir açıklama yapıldı hani hükümet tarafından... ...ama zaten bu 2000'den beri... ...hatta daha öncesinden beri var olan bir şey... Hı. ...kentsel dönüşüm projeleri. Ee, yani şöyle... E, Gecekondu mahallelerini özel bir e, dönüşüm meselesi üzerinden başladı. Buraları yenileyeceğiz, çok sağlıklaştıracağız diye bir söylemle başladı. Ama tabii yaptıkları şey bu olmadı. E, bu mahallelerin e, yıkılıp yeniden yapılıp ranta açılması ve işte şirketlere pazarlanması gibi e, projeler üzerinden başladı. Ve o zamanlarda hani mahallelerde ciddi e, mücadeleler o zamandan itibaren. Ee, ...başladı ve... E, ...günümüze kadar da hani devam ediyor. Ayazma çok e, daha bilinebilir bir örnek bilindi. değil mi? Sulukule Ayazma'dan çok giden. Evet, yani işte... ...ayazma Sulukule, çok tabi. çok net bir örnek. Sulukule de çok Hı -hı. net bir örnek. Hani bitmiş ve... Hani... Elimizde somut olarak evet. görünen örnekler bunlar. Hı hı. Ee, yani işte bir, bir, bir ya da birçok şirketin milyarlarca lira kazanıp ama hani orada yaşayan insanların da şu anda yoksulluk içinde e, çeşitli yerlerde kirada bir sürü borç altında işte bu TOKİ konutlarını satın almak mecburiyetinde kaldıkları hı hı. için borç altında olduğunu biliyoruz. Ee, yani aslında hikaye belki de buralardan başladı. Ee, tabii yani şeyi unutmamak lazım. Ee, kamusal alanların da kamusal... E, kamuya ait olan alanların da satışı özelleştirilmesi e, meselesi var işte e, bir körler okulu Sarıyer'de bir körler okulu hı hı. E, mücadelesi vardı şimdi tam tarihini söyleyemeyeceğim ama yani burada ciddi bir mücadele sürdü ve ciddi bir kazanım oldu. Bu Körler Okulu'nun yıkılması Hı -hı. söz konusuydu ve yıktırılmadı. Evet. E, ve hala e, çalışmaya devam ediyor. Üçüncü Köprü meselesi var. Ciddi bir mücadeledir. Hı -hı. E, yani şu anda hani Üçüncü Köprü e, inşaatı devam ediyor falan. Ama evet. hani ciddi bir mücadeledir. Ve aslında buradan gelen bir e, mücadele gücü ve deneyimi belki de Hı -hı. E, Gezi Parkı'na aktı. Ama Değil daha biliriz. çok e, yani benim takip edebildiğim kadarıyla biraz böyle hüzünlü bir şeydi. Yani burada da olmadı. Şimdi Ayazma'da bir gerçekten dümdüz edildi. Çağdaşlaşma vesaire ve ondan sonra işte herkesin havuzlu evlerde oturma hakkı var dediler. Çok göz göre göre. Yani evet. can acı acıta ağ oğuna, suluk ile de keza. Çok yakında gibi merkezde. Şimdiye kadar böyle bu kent hakkı ile ilgili mücadeleler çok umutsuz ve yani istediğin kadar bağır hani tencere tava hep aynı hı hı. hava şeklinde yaklaşırken bu sefer çok daha küçük bir alanda, şehrin merkezinde Hani belki de mekan olmayan bir alanda herkesin mekanı ama kimsenin mekanı olmayan bir yerden hani barınma evet. hakkı üzerinden olmayan bir yerde patlamış oldu. Evet yani evet. burada mülkiyet meselesi var orası bir herkesin de kamunun mülküydü evet. yani kamu dediğimiz devlet değil aslında kamu dediğimiz Hı -hı. halk e, dolayısıyla herkesin mülküydü. E, belki hani onun meşruiyeti daha yüksek Hı -hı. olduğu için bu kadar büyük bir e, destek ve güç geldi orada bir direniş oldu. ...bunun öncesinde tabii emek mücadelesinden biraz... Hani ...emek sineması mücadelesinden biraz bahsetmek gerekebilir. O birazcık daha ee, bu meseleyi yine taksim edecek çeken, çeken ilk bir adım evet, oldu ilk herhalde. adımlardan bir tanesi oldu. Ee, yani, bu, yani Gezi Parkı direnişi içerisinde bulunan, başlatan... ...içinde hani en başından Hı -hı. beri yer alan, güç veren insanlar... ...aslında emek sinemasında da ciddi bu işe direnişe güç veren insanlardılar... Biraz ikisini birbirine de bağlamak gerekebilir. Peki nasıl tabii, yani hı. gerçekten hani insan birey miydi yoksa işte oda, sendika veya işte örgütlü e, partiler, sol yapılar vesaire. Hani bunun taşıyıcısı merkeze geldiğinde, emeğe geldiğinde kimlerdi? Hı hı. Ee, yani tabii hani bir takım isimler var. Bir takım gruplar işte hı hı. dergiler, dernekler, şunlar hı hı. bunlar hani bir kurumsal isimler var ama e, esas olarak bu kurumsal isimlerin içerisinde... Ee, bu işe kendini vakfetmiş insanlar var. Yani hı hı. sadece e, kurumsal kimlikler üzerinden bir şey söylemek çok zor. Hı hı. Ee, yani bu alışılmış hani siyaset yapma biçiminin dışında bir şeydi aslında. Ve şu anda da biraz e, daha doğrusu ilk başladığında da öyle bir şey e, olarak Gezi Parkı Mücadelesi de öyle başladı diyelim. Yani bir takım... Patlamadan durum, önce. Evet, patlamadan, patlamadan önce. önce diyelim. <gülüyor> evet, evet. Yani, e, yani mesela Taksim dayanışması... Ee, ...şu anda hani... ...bu işi uzun süredir yürüten bir... E, ...neden ona ne diyelim... ...platform, Platform diyelim. Evet, onu, ee, onu da bir an, ondan da bahsedebilirsin. Evet çok bahs çok bahset, müthiş, müthiş bir he? şey yapı içerisine geldi. Hani kimseyle oturmam konuşmamdan... ...ben Taksim platformuyla... ...dayanışmasıyla pardon konuşurum gibi bir yere geldi. Yani talepler evet. teslim edildi. Ee, yani şöyle bir şey... Tabii ...Taksim dayanışması bir sene önce başlayan bir... E, ...çalışma diyelim. E, Odaların başını çektiği ama içerisinde hı hı. çokça hani hem siyasi parti hem kurum kuruluş işte TUMOP, e, disk gibi e, işte sendikalarında bulunduğu ama hani bizim gibi daha e, yatay örgütlerinde bulunduğu hı hı. E, bir platformdu. Yani hı. şimdi Taksim platformuyla karıştırılmasını istiyorum hı hı. çünkü Taksim platformu ayrı bir Biraz e, platform ama Taksim dayanışmasının içerisinde. Hı hı. Yani... E, Böyle biraz hani dayanışmanın içinde platformlar da var aynı zamanda. Hı -hı. Ee, işte mahalle dernekleri var falan. Evet. Hani çok e, işte 80 tane Hı -hı. ilk başladığında da 80 tane kurum vardı içerisinde. Çok pardon e, düşüncenin Hı -hı. zincirini koparmak istemiyorum Tabii. ama e, bir şey dikkatim çekiyor uzun zamandır. Yani bu platform tipi yani direkt sorun odaklı örgütlenmeler gittikçe e, daha öne çıkmaya başladılar. Bazen Hı -hı. gerçekten kalkamayacakları temsili yapılarda da kendi buldular. Hani benim aklıma gelen... ...yine platform mesela sun ticaretleştirmesine karşı platform çok önemli. Hı hı. Sonradan işte 2000-3000'e yakın e, HES ruhsatın alındığı bir ortamda yine dediğin gibi odalar, sendikalar... Evet. ...ama işte mahalle örgütleri, yerel örgütler, çevre örgütleri vesairelerin olduğu platform... ...keza işçi sağlığı, iş güvenliğinde de işte yangın hı. kulesi, meclis yapısı... ...bu platform adı verilen iş bazlı şeyler oldu. işler çok politikleşip de genişlediği zaman o sefer... İçinden tekrar o şey gibi Matuşka'nın bebekleri gibi tekrar o yapılar çıkabiliyorlar. Yani Hı. sanki günümüzün e, bir tek bu yerde değil de geçerli olan bir olgusuymuş gibi geliyor bana bu platformlar öne çıkıyorlar. Tam iş bir işi becerdikleri Hı. anda birdenbire platformdan çıkıyor iş i̇şte tekrar işin içerisinde odalar sendikalar o eski örgütlenme Hı. yapıları giriyor gibi geliyor. Bilmiyorum sadece. Evet. Ne yani e, burada da biraz yaşanan e, öyle bir şey oldu. Hani e, ya yani biraz bu e, hani madem ve toplumsal cinsiyet üzerine bir program yapıyoruz oradan evet. da bahsetmek lazım yani hep hani büyük siyasetin dışında olan bir takım konular işte cinsiyet konuları <gülüyor> kent konuları ekoloji <gülüyor> konuları Bunlar hep böyle ikinci planda tutulan evet. politik konular olduğu için evet. aslında ilk anda ciddi bir bu büyük yapılardan Hani o büyük Politika yapan hı hı. yapılardan ciddi bir destek alınamıyor. yani oraya... Hayata dair, yeniden üretim alana dair bütün Daha, önemli evet. şeyler de önce. Evet, evet, çok. Yani hı hı. ama tabii meselenin ciddiyetini kavramak ve hani bu gerçekten hayata değen bir iş ve hı hı. E, yani politikada belki de artık yeni, yeni politika belki de buralardan kuruluyor. Hı hı. Belki de değil aslında. Çok hı hı. tartışılan bir şey falan hı hı. filan söylenen bir şey hı hı. ama yani somut olarak gördüğümüz şey politika artık buralardan kuruluyor. Yani büyük söylemler ve büyük politika politik tartışmalar üzerinden değil gerçekten hayatın içinden kurulabiliyor ancak diye düşünüyorum Belki yani gezi parkının başlangıcı ve büyümesi biraz buradan da kaynaklanıyor gerçekten hayatın içinde. ...kullandığımız, bütün kentin kullandığı kentin merkezinde olan bir park Hı -hı. ve bir meydan söz konusu. Yani Türkiye'nin kalbi olan bir meydan var burada. Hı -hı. Ee, sadece park değil. Hı -hı. Ee, ve hayatın içinde bir yer orası. Yani hepimize dokunan bir yer orası. Ee, dolayısıyla burada daha çok hani... kadınlar angaje oluyorlar. İşin önce mutfak olarak başladığı için herhalde değil Hı -hı. mi? Hayata dokunan ee, meselede. Yani evet hayata dokunan meseleler ve bu buralardan başlıyor. Kadınların... E, bu gibi platformlar ya da yatar örgütlenmeler ya da bu konular üzerinde nasıl diyelim aldığı görevler mi kendini vakfetme demiştim. Bekle yani kendini, kend, evet, kendini vakfetme lazım. yani kendini sorumlu hissetme evet, ve hani evet. bu hayatı gerçekten yaşana, yaşanabilir değil iyi kılmak için mücadele etmek sanırım kadınlar için daha ee, anlamlı geliyor. Hay hmm. Yani hayatımıza bir anlam katıyoruz biz buralardan. Hmm. Ee, ve hani benim gözlemlediğim de hem kent alanında hem aslında işte ekoloji alanında da e, mücadelelerin hep en başında kadınlar yer alıyor. Yani bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Ses mücadeleleri de e, bize çok net gösterdi bunu. Yani işte çatışma ise çatışmanın önünde de hmm. E, hmm. kadınlar duruyorlar evet. ve hani hiç beklemediğimiz hmm. e, beklenmeyecek bir Dirençli duruyorlar. Gece gecekondu mahallelerindeki direnişlerde de böyleydi. Ee, burada da gerçekten hani gezi parkında da ciddi bir kadın ee, ne denir direnişçi sayısını evet. görebiliyoruz. Evet. Hı hı. Aynı şey işçi sağlığı iş hak adalet arayan ailelerde de hı hı. işte asbestin yasaklanmasına karşı da bir önceki programda bunlar konuşulmuş. Çok belirgin bir şey var. Hani somut hayat içerisinden üretilmiş adalet taleplerinde. Hı -hı. Ee, gelelim biraz sondan başladık. Esasında evet, taleplerde evet. tekrar Hı -hı. Şey, vaktimiz olacak bu iç örgütlenme ama belki bunu tamamlamak iyi olur. Ee, çünkü eleştiri de aldı bunu konuşmak gerekiyor. Yani, Taksim e, dayanışması doğru söylüyorum değil mi? Ee, evet. Var. İşte Hı -hı. vekille başbakan vekiliyle görüştü ve e, önce kompozisyonu eleştirildi. Yani Hı -hı. orta yaş üstü ve herkes hepsi erkek olan bir yapı. Yani teker teker e, çok kıymetli mücadelerden geçmiş insanlar olsa bile temsili olmadığını söyledi kendinin. Hani o açıdan da bir e, açık duruş var. Ama hani bunun seçilmesine demek ki iş gerçekten ciddiye bildiğinde etkin bir güç, kilit bir güç olmuyor. Burada dönüştürücü bir gücü olacağı, taleplerin formülasyonda, konuşmada etkin olacağına e, daha genç, daha kadın e, temsilcilerin e, inanılmıyor mu? Yani bu eleştiri aldı açıkçası. Taksim dayanışması içinde de eleştiri aldı. Evet. Yani... E, Hani ...o sırada aslında bunu yapabilir görünen belki o insanlar olmuştur. Ee, ama hani kendi içinde de böyle bir eleştiri <gülüyor> süreci devam ediyor <gülüyor> ve muhtemelen bu yapıyı da... hani evet. ...biraz da hani süreç kendi kendine öğrenerek gidiyor. Evet. Ee, yani dayanışma içinde de böyle bir tartışma söz konusu oldu ve muhtemelen bundan sonraki süreçlerde... <gülüyor> ...hani bu sadece hani birileriyle görüşmek için değil ama... Karar alırken ve e, görünür olan insanların da kadınlar olmasına özen gösterileceğini düşünüyorum hı. ben bundan sonrasında. E peki şeyden e. devam edelim bu talepler neydi? Hı hı. E, ve sanırım zaten yalnızca talepler e, koyuldu. Yani biz evet. de görüşmüş olduk dendi hı hı. karşı taraftan. Hı hı. Bu taleplerle ilgili geriye dönüşün ne zaman olacağı, nasıl olacağına dair bir... Hı hı. E, takvim verilmedi. Birazcık verilmedi. bana klasik evet. bir şey gibi geliyor bu. Konuştuk sivil topluma. Konuştuk güzel hani kahve içtik. Evet. <gülüyor> evet biraz öyle. Yani zaten e, Taksim Dayanışması'nın bir müzakere e, şeyi yoktu. Evet. Fikri yoktu. Yani Hı -hı. sadece talepleri götürmek üzere gittiler gerçekten de. Hı -hı. E, görüştüler. İşte talepler dört tane ana talep var. E, Hı -hı. Yani biraz hani dillendirildi ama bunu güçlü bir şekilde e, söylemek önemli. Hı -hı. E, birincisi Gezi Parkı ile ilgili tabii ki. Gezi Parkı park olarak kalacak. E, bu toplu topçu kışlası ve benzeri projelerin e, burada gerçekleştirmesi söz konusu olmayacak ve <gülüyor> bu e, projenin iptali isteniyor. <gülüyor> yani temel e, birinci evet. şey bu. Taleden çok ve mekana dönüyor o talep. Evet, evet. yani talep e, esas olarak hani birinci talep bu. İkinci talep e, polis şiddetine dair tabii ki. E, yani hem e, sorumluların yargılanması yargılanmasının ötesinde bir an önce e, Hani görevlerine son vermek bu hani çeşitli illerdeki emniyet görev e, emniyet müdürlerinden başlayarak ama e, daha geniş bir elpazede olabilir diye bir şey var Hı -hı. E, aynı, aynı zamanda e, bu gaz kullanımını e, yasaklamak evet. Çünkü Hı -hı. E, yani inanılmaz bir şey gerçekten Hı -hı. E, hem silah olarak yani doğrudan İnsanların kafasına gelen bir e, evet. Kapsüllerden bahsediyoruz yani evet. Yaralananlar çok fazla bu şekilde uh -huh. e, Aynı zamanda hani, bu e, Kimyasal madde e, Hem o anda hem daha sonrası için Ciddi tehlikeler taşıyor e, Sağlık açısından Dolayısıyla Burada kısacık hani, bir anons yapabilir miyim? Bu sabahleyin Türk Tabikler Birliği'nin bir Açıklaması oldu sitelerine girdiğiniz zaman bir şey var hani maruz kaldığınız gazların üzerindeki etiketlerin bilgilerine girmeniz ve deneyimlerinizi aktarmanız çünkü bunun arkasından bunların uzun vadeli etkilerini araştırmak istiyor Türk Tabipler Birliği bu Hı -hı. anonsu da yapalım gaza maruz evet. kalan herkesin Türk Tabipler Birliği sitesindeki şeyi anketi doldurması önemli yani gerçekten Hı -hı. yancı bilgi toplamak için değil etkilerini de araştırmak için bir çalışmaya girişmişler. Evet yani eğer bulduğunuz boş kapsül evet. ya da dolu kapsül varsa onların fotoğrafını çekmek ya da evet. numunesini göndermek Hı -hı. gibi bir şey söz konusu olabilir. Ee, tabii yani şunu da söyleyelim üstünde hiçbir yazı olmayan kapsülleri bulduk biz. Ee, yani bu e, bununla ilgili de ciddi bir soruşturma Hı -hı. olması gerekir Hı -hı. muhtemelen. Ee, dediğim gibi ikinci talep böyle bir talep yani polis şiddetinin durması, bütün Hı -hı. illerde durması, Hı -hı. bütün illerde e, sorumluların e, bir an önce işten... E, El çektirilmesi evet. ve soruşturulması ve bu gaz kullanımının yasaklanması Hı -hı. tamamen. Üçüncü talep bütün illerde gözaltıların bırakılması. Hiçbir soruşturmaya yani daha sonraki süreç içinde Hı -hı. bir soruşturmaya mahal vermemek ve işte dava açılması gibi bir hani hukuki süreçle ilgili. Üçüncü talep bu. Dördüncüsü de tüm Tüm ülkedeki e, Eylem yapılabilir alanların Hepsindeki yasakların kaldırılması Yani biliyorsunuz Taksim meydanına e, Eylem yasağı gelmişti 1 evet. Mayıs'tan sonra e, Ve hani Bu e, Gezi Parkı'nın Hani üç günden sonraki patlamalardan evet. patlama nedenlerinden bir tanesi de bu aslında. İnsanlar Yuradan orayı şey. politik bir alan olarak hı. kullanmak istiyorlar hı. ve hı. bunu yasakladıkları zaman böyle bir patlama yaşanıyor. Hı hı. Bunun, hani Türkiye'nin çeşitli yerlerinde de böyle e, meydanlar işte hı hı. alanlar yasaklı. Hı hı. Bu yasakların hepsinin kaldırılması gibi bir dördüncü talep dördüncü var. Evet, e, temel talepler böyle. E, ama bu bunu konuşmamız iyi oldu. Zaten hani bir katılım ve görüşme var ama bu taleplerin vadesi veya talepleri aldık ne zaman geri döneceğiz gibi bir takvim gibi bağlayıcı bir takvim olmadığı için yani sivil topluma hı hı. görüşme prosedürü gibi bir prosedür bağlayıcı prosedür olmadığı için nerede olduğunu bilmiyoruz ama bunlar gayet açık ve mekandan başlamış bir direnişin evet. tekrar e, adına hani kazanım daha az kazanım ve şu şekilde diye gücün görülebileceği, gerilmesine imkan verecek kadar somutlayan tekrar mekana döndüren talepler sanırım ama bugün tekrar yine Taksim'de yanışması işte Rize'de yaşanan Adana'da yaşanan onaylarla ilgili kaygısını birleyip tekrar taleplerini ilettiğine göre demek ki bundan sonra iletişim devam ediyor gibi gözükmüyor. Yani şu anda aslında ben buraya gelirken bir toplantı devam ediyordu. Çünkü evet. her gün uzun saatler boyunca devam eden evet. toplantılar oluyor evet. Taksim'de yanışmasında. Evet. Ee, belki birazcık oraya gelelim mi şimdi iç yani senin ikame edilemeyecek bir deneyimin var yani burada açık radyo dinleyicileriyle paylaşmanı rica edeceğimiz yani orada yani hem bir birey olarak hem uzun zamandır kent meseleleriyle içinden ilgilenen bir insan olarak... Ee, ne yaşanıyor hem de belki de biraz mekanı okuyabilen bir insan olarak nasıl bir iç örgütlenme var Gezi Parkı'nda çünkü işte biliyorsun komüne benzeyen yapılardan bahsediliyor yani gerçekten etkilenmemek mümkün değil ben de hayatımda ilk defa hani bizler 30'larında olan insanlar otuzlarının kırklarında evet. devletsiz bir ortam ilk defa yaşıyoruz hep evet ...yetmişlerin bazı güzel deneyimlerini... ...dinleyerek büyüdük ama hiçbir zaman deneyimlemedik. Hı hı. Okuduk bazı şeyleri... ...işte aklımızda Paris Komünü... E, ...imajları var hı. ve burada komüne benzeyen... ...paranın geçerli olmadığı... ...temizliğin, e, güvenliğin... E, ...işte... ...revirizm, sağlığın kendi kendine... E, ...yaptığı insanların bir ortam... ...var hı hı. yani öyle gözüküyor gerçekten de... çok ...çarpıcı yani ben... ...birazı şey yapacağım, kendi deneyimden bahsetmek istiyorum... Yani pazar sabahı erkenden e, tekrar orada olduğumuz zaman hani benim gerçekten gözlerim yaşardı. Orada bütün e, oradaki gençler göz, yüzü gözü şişmiş bir şekilde e, meydandaki izmaritleri süpürüyorlardı. Hı hı. Cam kırıklarını. Yani e, plajları ve piknik alanlarını çok iyi davranmayan <gülüyor> bir memleketin evlatları olarak böyle bir gecenin sonunda İzmir'e evet. süpürülmesi ve hala bugün orada işte spontane yapılmış küllüklerin olması vesaire. Yani demek ki insanın içindeki iyiyi ortaya çıkaran hep in, pek çoğumuzun inandığı iyi bir örgütten bir insanın içindeki iyileri çıkartabilir, ilişkilendirmeleri güzelleştirebilir gibi bir, bir deneyim yaşalıyor. Ne olursa olsun bence kazanım, talep vesaire bu deneyim ee, çok ciddi bir dönüşüm aracı ee, yani ama içinden yaşarak bu örgütlenmeye doğrudan hani yönlendirmeye çalışan bir insan bir, bir özne olarak sen nasıl örgütleniyor bunlar neler yaşıyorsun Hı. ondan sonra da bir şey daha da tabii soracağız bu işin oradaki kitlenin o heterojen giden gelen ama bir e, fix bir orada duran yatan insanlar kalan insanlar da var nasıl e, bir ee, yani böyle CNN NT programı dönüştürmek <gülüyor> istemiyorum. Tekrar tamam. atladılar, onlar trene şu anda müthiş evet. kanaat önderleri. Herkes yorum yapıyor, nasıl bir kitle nasıl bir profil diyor. Ama sen nasıl deneyimliyorsun bütün evet, bunları? Evet, yani şöyle istersen hani biraz e, meydan'a nasıl hani meydan'a girerken ne hissettiğimi ben hani her evet. e, girip çıktığımda, hani gidip geldiğimde yani hissettiğim şey yani her yerde e, hani her siyasetin bayrakları var bir kere ve yan yanalar. <gülüyor> Ee, yani hani çok pembe bir tablo çizmek istemiyorum ama e, gerçekten hani böyle bir şeyi siyasetlerin yan yana olması açısından da hiç yaşamadık. Hani böyle bir ayaklanma Peki, bir zaten Mayıs'ta yaşamadık ama. Desem, desem e, yani 1 Mayıs gelip geçici bir şey ama evet. burada birlikte yaşan. yani Hı -hı. işte 10 gündür birlikte hadi bir haftadır birlikte yaşayan siyasetler yan yanı duruyorlar. Hı -hı. Yani kendi, birbirini anca bir toplantıda temsilci bazında gören insanlar hı hı. şu anda hep birlikte yaşıyorlar. Yani birlikte organize ediyorlar her şeyi. Bir kere o, o çok önemli. Peki sürekli toplantılar mı yapılıyor mesela? Çöpü bugün kim toplayacak? Dıştan güvenlikten ee, yani alacak? Yani şöyle mesela? oluyor. Şimdi güvenlikle ilgili toplantılar yapılıyor ve e, görevler seçiliyor. Ama mesela temizlikle ilgili hiç öyle bir şey yok. Temizlikle ilgili şöyle bir şey oluyor. Birisi bakıyor ve ağa çöpler çok yani herhangi birisi. Bakıyor ve çöpler çok e, yığılmış. E, arkadaşlar çöpleri toplamak için gönüllü var mı diyor. Kendi kendine tamamen bireysel Hı -hı. olarak böyle bir e, şeyle davranıyor. E, birdenbire işte 30-40 kişi e, hatta daha fazla insan e, etrafta çöp torbası arıyorlar, buluyorlar. Zaten her standda var. Herkes Hı -hı. sürekli çöp torbası istiyor ve geliyor Hı -hı. falan. E, ve birdenbire çöpler toplanıyor. Yani Hı -hı. E, bu gerçekten e, inanılmaz bir organizasyon hali. ...ve evet, hani ne bileyim ne saati var... ...ne nöbeti var, ne Hı -hı. kişisi var... Ee, hani ...birisi Hı -hı. ihtiyaç duyuyor ve... ...a evet tamam birikmiş deniyor evet, ve her toplanıyor. Her zaman kadınlar yapmıyor gördüm Kadir'i temizledim. Hayır hayır. Benim şahit oldum gerçekten genelde gençler yapıyorlar gençler, ama... evet. E, ama sadece kadınlar <gülüyor> yapmadığını gördüm. Pek çok yerde daha çok erkekler hatta daha bir gururla ve... ...farklı bir şey yapma... E, ...böyle hissiyle benim evet, alabildim. Evet. Yani herkesde şey hali var zaten... ...bir şey yapmak zorundayım... ...bana bir görev verin evet. ve ben bir şey yapayım... Evet. Ee, ...buraya katkım olsun... Evet. ...istiyor herkes... Evet. Ee, ...yani temizlikle ilgili böyle bir şey var... ...yani mesela tuvaletlerin temizlenmesi de öyle... ...hani... Evet. E, ...işte biz kalmaya başladığımızdan... ...daha doğrusu işte o... o ...büyük polis baskınından evet. ve ayaklanmadan sonra... E, ...hani... ...tuvaletler bir şekilde temizleniyor... ...bir kere ben temizledim... ...bir kere Hı. böyle hani... Ondan sonra hep temiz gördüm mesela orayı. Hiçbir zaman, hiçbir tuvalete o kadar temiz görmedim diyebilirim <gülüyor> yani. Üstelik su sorunumuz var evet. yani. Evet. Ee, Barınmayla ilgili meseleler de kendinden Hı -hı. çözülüyor diyorsun. Evet yani çadırlar geliyor. İnsanlar çadır bağışlıyorlar. Hı -hı. Kalmak isteyenler o çadırları paylaşıyorlar. Ve işte açılıyor, kalınıyor. Daha sonra toparlanıyor. O da gayet hani... ...herkes birbirine uyumlu ve hani bir şekilde kalınıyor orada Hı -hı. Ee, diyebilirim. Ee, bir i̇stersen kısa bir müzik arasını tamam. verelim. Ee, bir e, uygun bir müzik seçmeye çalıştık. Kenny Arkan'a'dan benim çok sevdiğim bir e, rapçi. E, Rajdü Pöplü Hakk'ın öfkesi e, dinleyelim. Ondan sonra tekrar kim peki bu, bu işleri yapanlar, götürenler... ...sen nasıl görüyorsun? Oradan devam edelim. Hı -hı. Hatice Kurşuncu'yla Gezi Parkı'ndan Hatice Kurşuncu'yla... ...tekrar görüşmeye devam edeceğiz. Chine un mur et un poli barrage Car impossible et cette paix t'en voulu La rage de voir autant de CRS Armés dans nos rues La rage de voir ce putain monde s'autodétruire Et que ce soit toujours des innocents Au centre des tirs La rage car c'est l'homme qui a créé chaque mur Ses barricades et de pédo Aurait-il Parle depuis un parce qu'ils n'entendent jamais les cris lorsque le sangou l'arrache car c'est le pire que nous frôlons la rage car l'occident n'a toujours pas ôté sa tenue de colons la rage car le mal d'âge cesse trop et que ne sont plus mis au bout du jour d'un de grands savoirs ancestraux rage, trop de mensonges et de secrets gardés et les mythes de nos états riches de vérité pouvant changer l'humanité la rage car ils ne veulent pas que ça change faire regarder leur pouvoir et nous manipuler comme leurs anges la rage car on croit aux anges et qu'on a choisi de marcher à La raje, ou la l'essence de la révolution. On jusqu'au Çık Radyo'da, kadın, hikayenin kadın halinde tekrar ben Aslı Oduman e, ve bugünkü konuğumuz Hatice, Hatice Kurşuncu. E, müştereklerden İmece Toplumu Şehircilik Hareketi'nde ve direkt Gezi Parkı'ndan. <gülüyor> e, Raj Dupöp'den önce, Kenny Arkan'a önce bu şeyde Gezi Parkı'nda e, gerçekten içteki örgütlenme nasıl oluyor onu hmm. konuşuyorduk. İstersen biraz devam edelim. E, Olur. Yani yemek meselesiyle devam edelim <Gülüyor> o ilginç bir hikaye aslında. Yani şu anda işte Gezi Parkı'nda kurulmuş olan 3 ya da 4 tane belki de artmıştır sayı çünkü sürekli değişiyor şeyler. Açık mutfak var. Belki 5-6 tane de hani kuru gıda ve çay alabileceğiniz kağıtlar. ...kafe emsi ama para geçmiyor tabi biliyorsunuz hmm. artık hmm. alanda ee, yerler var, standlar var. Ee, şeylerde bu yemek pişirilen e, yerler ve işte yani alandaki aslında bütün malzeme bağışlarla geliyor. Yani hmm. insanlar dayanışmak istiyorlar, işte e, ihtiyaç listesi hazırlanıyor... İşte her grup işte nasıl kime nasıl ulaşabiliyorsa biz Twitter hesabı kullandık mesela. Hmm. ihtiyaç listesi açıklıyor ve ona göre inanılmaz bir destek yağıyor. Yani gerçekten böyle hani insanın aklı hayali almayacak çeşitli hmm. yaratıcılıkta da yardımlar işte destekler yağıyor. İşte lezzette mi demek istedim? <gülüyor> lezzette yani e, ben hiç aklıma gelmezdi kuru patlıcan dolması yiydim. <gülüyor> e, i̇şte bol bol pizza yedik zaten. <gülüyor> ama işte elde yapılmış hani evde yapılmış ev börekleri efendim yani hı hı. aklınıza gelebilecek işte dolmalar sarmalar hı hı. ne varsa hani hı hı. insanlar ellerinden ne geliyorsa ve özenerek yaparak gönderiyorlar. Gençlerin bir pankartını görün doğru yani biz de babaannemizi zor tutuyoruz yani işte bunlar da kendini <gülüyor> dolmaya <gülüyor> verdi kesin galiba. <gülüyor> Hakikaten öyle yani e, hani tencere tava eylemleri yapılıyor ve aslında evet. öncesinde buraya gelecek hı. olan yemekler bir şey sonra o tencere tava <gülüyor> bir, bir kere daha kullanılıyor yani. Ee, sanırım öyle Hı -hı. bir durum var ama aynı zamanda sıcak yemeğin piş pişirilmekte olduğu mutfaklar da var. Hı -hı. Ee, buraya işte kuru gıda ya da işte bur burada kullanılabilecek gıdaların e, toplandığı merkezler ve orada pişiriliyor Hı -hı. ve dağıtılıyor. Yani yemek işi de aslında böyle sağlanıyor işte dediğim gibi yani para geçmiyor, geçmiyor. Ee, ve döndürüyor kendini yani. ve Hiçbir döndürüyor zaman eksik ee, hiç eksik olmuyor bir, de bir sürü insan gerçekten ziyaretti bu iş işte bir, bir kısmı turizme dökülmüş durumda hani o görelim şeyi evet, var basını evet. var gezmeye bakmaya geleni var hani gerçekten herkesi Herkes ayırmadan kadar. sıraya sokmadan da yürüyor diyorsun. Evet. evet, yani yemek işte öyle hallediliyor. Sağlık çok önemli tabii evet. ki. Yani özellikle bu çatışmalar sırasında evet. yaralananlar için çok önemliydi ama hala çok önemli tabii ki yani oğlanın sağlığını korumaya Hı -hı. E, devam ediyor e, özellikle sağlık çalışanları inanılmaz bir e, örgütlenme ve inanılmaz bir e, dayanışma içindeler Hı -hı. E, yani bir yandan hani varikatlarda yaralananların hemen yanında durarak yaptılar bu işi Hı -hı. E, yani kendilerin ne hani Teşekkür edilmezse birlikte mücadele ettik e, mutlaka. Ama hani kahramanlar biraz onlarda. Hı hı. E, o, yani önemli kahramanlar aramızdaki. Hı. İnsan e, on... böyle zamanlarda gerçekten somut bir şey yapabilmek, yapabilmek isti... elinden iş gelisi geliyor değil mi? Evet keşke. yani keşke hani evet. bir doktor mu olsaydım acaba işte tıp mı okusaydım, evet. sağlıkçı mı olsaydım. Ve hani tıp öğrencileri de orada, hemşeriler de orada, sağlık çalışanları hani her alandan... Oradalar. Ee, ve çok büyük bir güç harcayarak çalışıyorlar ee, Sağlık meselesi de böyle Ve hani Ciddi müdahalelerde bulunabiliyorlar. Hı hı. E, i̇şte ilaç eksiği genel olarak olmuyor. Çünkü çok fazla e, yine işte dayanışmayla gelen e, ilaçlarımız var. Hı hı. E, sağlık meselesi de böyle çözülüyor Güvenlik aslında. dediğin daha çok dıştan hani gelecek yeni bir atak işte barikatlar dıştan, var. Dıştan hani ama içten de. hiç olanlar hı hı. yani gerçekten evet. Taksim 4-6 yanından değil mi? Şu anda 6 yanından, 6 her, her yanında e, barikatlar var. Yani iş işte e, yani yolların çoğu kapalı hı hı. hani sadece e, ambulans giriş çıkışı için açılıp hı hı. kapanan hı hı. E, barikatlar var e, yani burada tabii ki dışarıya karşı bir güvenlik e, dışında aynı zamanda içeride de bir güvenliği sağlamak mesele söz konusu hani e, yani sonuçta burası açık bir alan hani her türlü şey yaşanabiliyor e, ve olabildiğince hani her şey uyanık davran işte yani e, Nasıl diyelim hı hı. E, bugün bir arkadaş söyledi Amerika'dan e, birisi hani uyarıda bulunmuş aman dikkat edin tacizlere diye mesela hani bunlara karşı hani taciz durumuna ya da hırsızlığa ya da şuna buna hı hı. karşı da içeride ciddi bir e, güvenlik şeyi kur, kurulmaya çalışılıyor en azından. Yani bir masa başvurabileceğin bir masa şeklinde mi? Masa şeklinde değil ama e, ya yani her gün değişen ekipler kuruluyor ve onlar sürekli hı hı. kontrol ediyorlar alanı hı hı. öyle diyelim. İşte yani yangın tehlikesi var sonuçta evet, evet. yine hani açık alan ve park olduğu için inşaat alanı var orada da hani güvenlik problemi olabilir diye yani Hı -hı. sürekli hani uyanık olan ve her şeyi kontrol etmeye çalışan ekipler var. Türojileri. Peki şey, 3-4 mutfak olduğundan bahsettim güvenlik Hı -hı. ekipleri de ortak bir bunlar hepimizin güvenlik ekibidir dolaşıyorlar gibi mi oluşuyor yoksa yine 3-4 mutfak farklı farklı insanlar mı dolaşıyor? bu, bu biraz daha bir mümkün oluyor yani Bu biraz daha bir arada e, Hı -hı. yani herkesin e, ortak güvenliğini sağlayan bir e, Hı -hı. şey örgütlenme diyelim. Hı -hı. E, herkesin birbirle teması var yani Hı -hı. işte telefonlar alınıp verildi ve yani Evet. öyle bir sistem var şu Gezide. anda. En azından bir bütün arz eden Me meydan artık Tabii. Gezi Parkı biraz daha siyasetler meydanda olsa hani daha çok Hı -hı. meydanın e, sahip çıksalar daha çok içeri doğru şey yapıyor mesele. Daha az siyasetlere giriyor gördüğüm kadarıyla ama ortak bir alan oluşturuluyor. Evet evet ortak bir alan. Ee, Hı -hı. Yani işte işin 3-5 tane hani koordinatörün ismi belli telefonu belli. Hı -hı. Hani bayağı iyi bir e, güvenlik şeyi kurulmakta diyeyim. Anladım. Peki ise... E, yani herkes o soruyu soruyor işte gerçekten hani hepimiz anlamaya çalışıyoruz. Biz, bizim elimizden pansuman yapmak, hayvanlara bakmak, ağaç dikmek gelmediği için bu mesleğe kendimizi verdik sosyal bilimlere ve kimdir bu insanlar gibi konuşmak dışında ve anlamaya çalışmak için pek bir şey yapamıyoruz yani. Evet. Ee, yani sence gerçekten çok yeni bir şey oldu. Bizim nesil içinde 30'larında kırklarındaki insanlar, yetmişlerde doğmuş insanlar için de yeniydi. Sanırım içinde olanlar için de yeni bir şeydi. Tabii ya, ki. Patlama diyebiliriz gerçekten buna. Yani hı. ciddi bir onu da uğraşıyoruz olmuyor. Bunu da uğraşıyoruz ama Tepemize işte iki B geliyor, dört artı dört geliyor, şu geliyor derken gerçekten patlama ve beklenmedik bir. Yani on beş on haziran geliyor. Belki de o konjonktürde çok daha beklenen hani eli ağzında bir. E, yürüyüştü o yani kimden bu sefer evet. gerçekten bir yerden geldi peki orada olan sürekli kalan boşa sahip çıkan insanların yani sınıfı ne e, nasıl bir etnik yapı var e, nasıl politikleştiriliyor bunlar nasıl bir kuşak kuşaktan çok bahsediliyor belki çok değinmediğimiz evet, bir evet. konu yani e, genelde işte, to toplumdaki farklaşmalarda bahsederken sınıftan bahseden var yeni yeni Allah şükür e, toplumsal cinsiyetten bahsediyor oluyoruz <gülüyor> etnisite e, bahsedilen bir konu ama kuşak ve kuşatın, kuşağın çıkardığı eşitsizlikler çok az değindiğimiz bir konu, konuydu daha çok. Evet. Yani gençlik çalışmaları, araştırma gibi yeni yeni başlayan bir şey var ama... ...hani bu hani günümüz kapitalizmde çok ciddi bir e, eşitsizlik aksi esasında. Yani gelecek ve güvencesizleştirmeyi de istediğin kadar dil bil, istediğin kadar oku... ...ve sürekli her sene değişen sınav sistemlerinde başarılı ol. E, bir 20 sene, 10 sene hatta beş sene öncesi kadar bile geleceğin garanti altında değil. Evet, yani ondan. çok politikleşti, yani çok açık bir... E, ...nesil farkı bazılarının geri falan dediği bir fark vardı Ama ...bizim yüzümüze hiç bu kadar çarpmamıştı. Yani Hı. her zaman dördüncü evlat olarak bu işte etnisite sınıf toplumsuz altınisiyeti... ...dördüncü evlat olarak değinilir veya değinilmezdi yani... ...benim sosyal bilimler derslerinden Doğru. söyleyeyim. Yani nedir yani daha çok kuşak üzerinden Hı. konuşuluyor, 90 kuşağı. Ee, biraz işte Kürtlerin kitleleri var mı yok mu diye konuşuluyor, etnisite konuşuluyor... ...ve nasıl bir sınıf yapısı var? Yani sen nasıl yaşıyorsun Hı. bu dört meseleyi de birazcık değinebilir misin? Evet, e, yani... Gezi Parkı mücadelesi ilk başladığında aslında mesela 20 35 ya yaş değilim. arası bir e, ağırlıklı olarak böyle bir yaştan bahsedebilirdik. İlk ilk dediğinde gerçekten ağaçların orada çadır evet, kuran Evet yani 27 Mayıs'ta başlayan ve işte bu büyük e, polis baskını henüz daha basın... Gerçi her akşam polis her sabah polis baskını oluyordu ve yeniden kuruluyordu ama e, hani gezi parkının çevrilendiği ve artık hani girişin tamamen Hı -hı. polis tarafından kapatıldığı güne kadar diyelim Hı -hı. ve işte bu büyük e, ayaklanmanın olduğu Hı -hı. güne kadar diyelim. Ya yani o sırada aslında 25-35 yaş arası bir ağırlıklı olan bir e, üniversite öğrencisi, doktora öğrencisi e, bir gruptan bahsedebiliriz Hı -hı. Ve e, ya da çalışan şeyle hani biraz oradan, biraz dayanışmanın hani Hı -hı. çalışmalarında Hı -hı. bulunan insanlardan. Hı -hı. Ee, yani bu bu meseleden haberdar ve e, hani oraya hemen e, tepki Hı -hı. Vere, verebilen insanlardan oluşuyordu. E, fakat şey tabii ayaklanma çok başka bir şey. Yani bu hani e, ayaklanma diyorum ama bilmiyorum evet. doğru mudur. Hı -hı. Ama çok başka bir şeydi. Yani bu artık gerçekten 20 yaşın altındaki bir Hı -hı şeyden kuşaktan bahsediyoruz. Hı -hı. Gerçekten muhtemelen hani biraz onlarla da görüşmek lazım. Niye bu kadar büyük Hı -hı. bir heyecanla ve e, inatla ve nefretle aslında ortaya çıktılar? Ne kadar temsili bilmiyorum ama ufak bir araştırma yapılmış bir şeyden Hı -hı. Bilgi Üniversitesi'nden. Güzel. Her canlı, hani Zerra Karpukaslı bir internetten doğduracak anket şeklinde 3000 gence ulaşmışlar ve tam Hı -hı. dediğin şeyi yani 25 yaş altı Pardon 30 yaş altı kitle %70'ini yaklaşık oluşturuyor. Hı -hı. Ee, yani parti aidetleri çok az. Ee, evet yani tamamen bir... yani tamamen değil ama gerçekten örgütsüz bir Hı -hı. E, ağırlıklı olarak örgütsüz bir Hı -hı. E, şey ne denir grup diyelim. Hı -hı. E, yani birbirlerini hiç tanımayan insanlar bir yandan da örgütsüz oldukları Hı. için. Ama mesela ya şöyle şeyler de gördüm. Oluyor gerçekten sosyal medyada diyorsun. Yani bu gerçekten bir sosyal medya buluşması. Yani biz böyle şey gibi... Yani ondan çok emin değilim. Bilmiyorum yani. Ama. Çünkü hani ben 10 gündür sosyal medyayla Tabii çok ki. bir ilişkim yok Tabii o yüzden. Tahmin ediyorum. <gülüyor> yani orada ne oluyor onu çok iyi bilmiyorum. <gülüyor> hani alandakini biliyorum ama yani gördüğüm Tabii kadarıyla... oradan devam edin çok. Ya mesela lise öğrencileri bir sınıf olarak <gülüyor> okulu asıp... Hani ...koşarak <gülüyor> buraya geliyorlar falan. Hani <gülüyor> lise ya da işte lise öğrencisi. Hani gerçekten çok gençler... Ya benim aklıma hani bununla karşılaştırabileceğimiz ne var diye hani Türkiye'de baktığımda e, bu yaşla ilgili e, ancak yani e, 68'deki dev genç gelebiliyor. <gülüyor> Onun dışında da ondan sonra da zaten e, bu yaşla ilgili bir politik hareketlilik <gülüyor> e, çok güçlü bir politik hareketlilik olmadı muhtemelen. <gülüyor> Biraz da tabii şey de olabilir e, yani oraya da bağlayabiliriz. ...üniversite hareketleri, ya yani üniversitede bir hareketlilik, ciddi bir hareketlilik yaşandı. Özellikle ODTÜ hı hı. E, evet, direnişinden doğru. sonra, sonra hani birçok üniversite e, ayaklandı ve hani e, yine bir baskıya karşı bir ayaklanmaydı o. Bu kadar güçlü değildi ama belki oradan gelen bir dalga hı hı. da hani burayı destekleyerek devam etti diye Hı -hı. yorumlayabiliriz hani tü, aklıma gelen esasında birkaç şeyler evet, yani... asistan Hı -hı. birbirine Tabii yani asistanların yakışık, yakışık. mücadelesi de mutlaka burayı et, etkilemiştir Hı -hı. yani aslında birçok şey bir araya gelmiş gibi görünüyor şöyle bir hani uzaktan bakınca ama biraz daha uzaktan bakmakta da yarar var tabi bilmiyorum Hı -hı. o, o yok, yok, biz zaman, zaman istiyor seninle. yani onları zaten evet, evet, evet. görmek için çok vakit lazım ama orada olan gerçekten liseli kendi liseli kültürünü getiren hani ee, ...şeye bakışı, tabii, tabii. müziğe yaklaşımı, işte cinsiyete yaklaşımı vesaireyle... ...ve şöyle işte evet. söylenen hayat tarzı ile gerçekten liseli ve yeni üniversiteye girmiş. Evet yani politik anlamda da aslında çok... Yani, yani ...bir yere üye değiller ama ait oldukları da çok... Hani, e, ...inanarak ait oldukları bir yerde çok fazla yok. Dolayısıyla Hı -hı. biraz şey gibi hissediyorum... Şu anda onlar öğreniyorlar alanda. Yani bir kere zaten nasıl mücadele edeceklerini çok iyi biliyorlar. Yani e, yani bize öğretiyorlar hatta. Çünkü hani bütün bu barikatlarda direnişin evet. içinde hep onlar vardı. Hani biz hep daha korkak kaldık. Ya evet. aklımızda bir sürü soru vardı. Evet. Çünkü evet. ya böyle olursa böyle olur mu acaba falan evet. filan. Yani kaygıyla yaklaşabiliyoruz. Onlarda öyle bir şey yoktu. Evet. Ee, bu tam onlar... kuşak dediğim mesele mi acaba? Yani video, video oyunlarıyla yani darbenin gerçekten direk etkilerini çok yakın... ]lardan duymamış yani bizde bu çekince vardı ya aileler yakınlar üzerinden doğrudan darbenin sonuçlarıyla bu nesil daha çok dijital <gülüyor> etkilerle hani yani e, dijital etki bilmiyorum counter strike <gülüyor> çok ilgili bir şey var mı onu da bilmiyorum ama gerçekten şeyleri yoktu yani bizim kafamızdaki o büyük kaygılar hani ya o zaman işte yani şöyle yani 90'larda mesela aynı yani 90'lardaki o büyük yani savaş <gülüyor> halinde <gülüyor> e, değil hani en azından daha bilinçli halde değildi e, bu yaş dolayısıyla hmm. hani o yaşanan büyük e, hani şeyleri nedendir baskıyı e, bilmiyorlar başka türlü bir baskı yaşıyorlar onlar daha ideolojik yani hegemonik bir baskı yaşıyorlar yani işleri katılıyor mu peki oradaki benim gördüğüm kadarıyla gerçekten herkes katılıyorlar katılıyorlar tam, ve hani bir şey yapmak istiyorlar hmm. e, öğreniyorlardı bir yandan hani e, yani şöyle bir şey oluyor mesela işte herkes bayan diye konuşuyordu şimdi hmm. artık hani oralara buralara yazılar asarak hmm. falan filan insanlar birbirini etkiliyorlar hani artık bayan diye konuşmuyor... Hmm. daha az konuşan var mi hmm. hani çok abartmıyorum hmm. ama hani herkes artık kadın demek gerektiğini en azından hmm. bir bir kısım insan evet. e, e, mesela hani dilde böyle bir değişiklik olabilir kutsaklarsa daha Bu... sağlıklı ve eşitlikçi bir düzende bir ilişki olma ihtimali de var yani. ...yoksa evet. hep eğer aşık ilişkide çersiniz ya çocuğumuz ya öğrencimiz evet, ya evet. sokakta işte kitap okumayan nesil falan gibi bir şey olurken evet. çok bu açıdan da yeni bir şey. Evet, Peki çok, çok bu ıı, bahsedilen hep yani Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Hı -hı. Yani gerçekten dedi hani örgüt ya yani bir partiye ait değil, cihafeli de değil veya daha ıı, ulusalcı bir partiye de ait değil ama gerçekten hani bir ıı, Mustafa Kemal Atatürk'ün tekrar ıı, bir kahraman olarak başka türlü ama hani bizim dönemde devletin kafamıza vurup okuttuğundan farklı olarak kahraman olarak geri döndüğünü hissettim ben bilmiyorum sen ne düşündün? Ya bana da hani bir kahramana ihtiyaç var ve öyle bir ihtiyaçtan dolayı böyle bir şey söylüyorlarmış gibi. Yani işte sen de söyledin hani bir, bir politika aidiyetleri yok, ee, hani sarılacakları bir ne bileyim e, hani başka bir bir partinin bayrağı yok ne bileyim, marş yok. Hı hı. Hani bir hani ortada bir talep de olmadığı için ilk başta ee, yani bir şey söylemeksi gerekiyor. İnsanlar sessizce yürüyemiyorlar yani sonuçta hı hı. ve e, hani en güçlü gördükleri e, sembol belki hı. de hani işte Mustafa, Mustafa Kemal olduğu için böyle bir sloganla ortaya bir de çıkıyorlar. Onların döneminde gerçekten biraz da defanstaki bir kahramandı evet. Mustafa Kemal. Bizimdeki evet. gibi değil yani Değildi. seksenlerde hı. gitmedikleri için okula hani gerçekten kompakt on senelik küsür senelik bir AKP hı hı. hükümdarlığı altında yaşadılar. Yani her şeyle hı. hem söylemsiz olarak hem kurumsal olarak uyuldu. O yüzden ayrı bir bağlamda da herhalde görmesi gerekiyor. Pek çok insan bu tepkiyi veriyor aman Allah'ım ne işim var gibi. Evet evet. Ama tam da o meydandaki yaşanan belki birliktelikler o yüzden de çok önemli. Evet çok önemli. Yani işte e, bir kere hani milliyetçilikle ilgili hani hep, hepimizin kafasında büyük bir kaygı uyanmıştı aslında Hı -hı. ilk anda. Oraya gittiğinizde görüyorsunuz yani bu insanların e, ne bileyim Kürtlere Ermenilere karşı gerçekten ciddi bir nefretleri yok. Hı -hı. E, yani kafalarında öğrendikleri tek cümle o olduğu için onu söylüyorlar şu anda. Hı -hı. Ee, ama hani orada bulundukça hani Kürtlerle yan yana durdukça onlarla konuştukça e, hani konuşmaları dinledikçe ne bileyim broşürleri e, okudukça başka bir şey var olabiliyor. Hı hı. Yani bu şey için de hani e, başka alanlar için de geçerli. Hı hı. E, yani LGBT bireylerin açtığı standlar var ve evet. hani e, işte kadınların e, sansürlediği bir takım sloganlar var mesela. Hani her tarafa yazılan evet. çok küfürlü. Evet, e, evet. Hani, Aşağılayıcı sloganlar tabii vardı aslında. Mesela onlar temizlendi aslında Mustafa Kemal'in düşüyorsa insan ilk düştü şey Tabi yine o taraftarın tabii. eril söylemiyle evet. Direkt kadın üzerinden giden küfür Sanırım onlar değil morlandı her yerde Evet morlandı yani onlar Üstü kapatıldı daha güzel, daha hmm. e, işittikçi <gülüyor> sloganlar ve söylemler e, Peki şey daha, basıyor. E, bu, bu hani görüyorlar vesaire mi ancak kendi hani orada oturup kendi grubun içerisinde de kalabilirsin. Bütün bu farklı grupları bir mekanda bir yere getirecek bir yoğunlaşma var mı yoksa daha kopuk duruyor mu? Yani hani yanından hmm. geçerken BDP'nin ve HDP'nin de görmek mümkün. Yani Le, Le şeylerin işte Lambda'nın standından ama hmm. mümkün değil Dal geçip tekrar geçebilirsin diye bunları... Yani bir mekancı olarak, mekansı olarak bir yere getirecek evet. bir altyapı düşünülüyor mu? Ya düşünülüyor. Aslında e, gene üçüncü günde diyeyim e, şeyden önce, polis baskın, büyük polis baskından evet. önce bir forum yapmıştık. Hı -hı. E, belki onun gibi bir şey e, yeniden yapılabilir, örgütlenmeye Hı -hı. çalışılıyor aslında. Hı -hı. E, bu, bu gibi e, organizasyonlarla daha e, birbirimizden haberdar olabiliriz. Evet. Peki oradaki haberler en sağlıklı izleyebileceğimiz iletişim adreslerini vesaire vererek bitirelim istersen. Çünkü her yerden takip ettik de benim medyanın tamamen sustuğu, ana akım medyanın sustuğu ortamda. Şimdi alanda ne olup ne bittiğini en sağlıklı nereden izleyebiliriz sence? Yani biz müştereklerimiz olarak bir Twitter hesabından, Facebook hesabından aslında ihtiyaçlar üzerinden ve biraz da politik durum üzerinden bir takım paylaşımlarda bulunuyoruz. Yani müştereklerimiz.org internet sitemiz orada işte yayınladığımız basın açıklamaları var ama <gülüyor> oradan işte Twitter ve Facebook hesabına ulaşılabilir. <gülüyor> yani bizim için hani biz orayı kullanıyoruz en azından. <gülüyor> Daha <gülüyor> platformlar arasında <gülüyor> bir evet. iletişim oluştu yani mu? Yani Taksim Dayanışması'nın var. sitesi ve işte Twitter <gülüyor> hesabı, Facebook hesabı izlenebilir. <gülüyor> Zaten onlar hani ilk haber onlara geliyor. Hani dolayısıyla oradan izlenebilir. Böyle. Çok teşekkür Hatice. Seni birkaç saatinde kopardık geziden yerini alan insanlar vardır umarım. Evet, Biz de tekrar lazım. buradan tophaneden yukarıya Gezi Parkı'na doğru yola koyulacağız. Çok teşekkür ederiz. Ee, bu benim ilk programımdı. Ee, Sürçü lisan ettiğimse affola. Çok teşekkür ediyorum. Ee, açık denizlere gittiğimiz kaptanımız Feryal'e ve Hatice'ye. Çok teşekkürler. Bir ay sonra görüşmek üzere. İyi, çıkalım. Hikayenin Kadın Hali